Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlihan. Ben Nuran Yecü. Hatırlarsanız 2-3 hafta önce bir programımızda bu geçtiğimiz hafta yaptığımız bir etkinliğimizin duyurusunu yapmıştık. 19-21 Ağustos tarihlerinde Büyükada'da yapacağımız bir etkinlik olacaktı. Bu etkinlikte yaşam için su yaz kampı olacaktı. Onu gerçekleştirdik çok başarılı bir şekilde. Ve bize de çok büyük bir pozitif... Etkisi, ee, oldu. ...etkisi oldu kesinlikle. Bugün e, oradan bahsedeceğiz. Orada öğrendiklerimiz, orada edindiğimiz deneyimlerden sizinle biraz paylaşacağız. Evet, ilk duyuruya çıktığımızda tabii ki bir, bir takım kaygılar hissetmiyor değildik. Acaba ilgilenen olacak mı, katılım e, gerçekleşecek mi diye. Ama tahminlerimizin ötesinde e, ilgilenen genç, özellikle genç insanın olması bize umut vaat ediyor... Yani ee, yaklaşık 200'e yakın bir başvuru olmuştu kampın Hı -hı. ilk duyurusuna başladığımızda. Ama işte imkanlar sınırlı olduğu için Hı -hı. E, herkesi kabul edemediğimiz bir etkinlikti. Buna rağmen 70'e yakın e, bir e, insan e, bir araya geldik. Üç gün Hı -hı. boyunca e, sadece su meselesini ele almadık. Suyun e, merkezde olduğu ama e, bundan bağlantılı çok geniş konuları e, konuşmaya çalıştık e, bir noktayı daha belirtmek lazım kaygılarımız ve e, bilinç düzeyimiz her alanda e, geliştiğini gösterdi bize bu etkinlik evet. Bu yüzden hani etrafımıza şu anda çok olumsuz olumsuz şeyler şekilleniyor ama evet, e, buna aynen. rağmen e, işte bir araya geldiğimizde çok daha e, umutla bakabiliyoruz e, bir miktarda biz bunu bu Programda Hı -hı. aktarmak istedik. Bize iyi geldiği için umarız dinleyicilerimize de iyi gelir diye düşündük. Ve Hı -hı. bu e, programda e, zamanımız el verdikçe, e, el verdiğince Hı -hı. E, neler konuştuğumuzu aktarmaya çalışacağız. Hepsini yapamayacağız. Evet, bir kısmını bizim bir kısmını. en fazla hani e, ilgimizi çeken kısımlarını yapacağız. Şimdi e, altı tane oturumumuz vardı. Bunlardan bir tanesi... ...İstanbul'un su yolları ve çeşmeleri başlığı altındaydı. Buna da Kadir Has Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Güvenç ve Mimar Doktor Korhan Gümüş katıldılar. Açık radyo programcılarından. Aynı zamanda onu ikisinin de ortak İkisiyle. programı var. Evet. İstanbul'un bu hepimizin bildiği ezelden beridir en önemli meselesi olan e, halka su teminini nasıl yaptığını geçmişte... Ee, yine e, günümüzde atıl birer süs nesnesine dönüşen o sokak çeşmelerinin günümüze kadar nasıl değiştiğini, evrildiğini, kentsel dönüşüm meselesini, mega projeleri ve bunların su varlıklarına olumsuz etkilerini konuştuk. İstanbul'un nasıl bir geleceğin beklediğine dair çeşitli konuları ele almış olduk bu konuşmada. Evet, şimdi bütün e, üç gün boyunca aslında suyun e, yine tüm canlılar için ne kadar merkezi, bir hmm. yerde olduğunu ifade eden argümanlar vardı. Bunu destekleyen bir çok ifadede bulunuldu. İlk evet. oturumun da aslında bu minvalde ilerlediğini söylemek lazım. Yani her şeyin yerine başka bir şeyi koyabilirsiniz. Hmm. Ama suyun ikamesi yoktur. O nedenle şehirler, köyler hep su kaynaklarının yanında kurulmuşlardır. Tarih boyunca. Yani su bir yerleşim yerinin gelişme kapasitesini belirleyen en önemli unsur olmuştur. Su yoksa yerleşim yeri de çoğu yerde yoktur. E, suyun olmaması kadar olması da sorun oluşturduğu çok olması evet, sorun çok olsun. olması da sorun oluşturduğu yerler vardır. E, o yüzden suyun miktarı ve akışında optimum bir nokta yakalamak. Her zaman hayatı öneme sahip olmuştur. İstanbul'u bu noktadan tarihi olarak ele almak ise bizim ufkumuzu açtı. Murat e, Güvenç'in ve Korhan Gümüş'ün yaptığı sunumlar içerisinde. Aynen. Şimdi e, bu optimum su noktasından bahsettik. Akış noktası. Şehirlerin su altyapılarına baktığımız zaman ya ortalarından bir nehir geçişini görüyoruz ya da bu şehirler dağların yani su depolarının diyebiliriz. Uh -huh. Eteklerine, yanlarına, yamaçlarına kuruluyor. Şimdi baktığımız zaman Batı Avrupa'da nehirlerin etrafına kurulmuş şehirler görüyoruz. Ve nehir bu yerleşkenin, bu kentlerin, şehirlerin can damarı olarak fonksiyonda bulunuyor. Şehir suyunu da oradan alıyor. Atık suyunu da yine aynı şekilde oraya veriyor. Evet. Orta Çağdaki şehirlerde filmlerde gözümüzün önüne gelir, evet. ee, işte tuvaletler. E, Atık su atıklarını ileten hmm. kanalizasyon kanalları olmaması işte onların e, kovalarda biriktirilip pencerelerden bir nida eşliğinde <gülüyor> e, boşaltılması ve caddelerin evet. ortasından sokakların ortasından geçen o kanallarla atıkların e, şehrin dışına taşınmasını da sağlayan aslında açık e, kanallar. Böyle. Açık kanallar <gülüyor> e, işte e, şehrin içerisinden geçen nehirler hmm. oluşturuyor başında suyu temiz suyu temin ediyor şehir. Hı -hı. ...geçtiği süre içerisinde de atıklarını temizliyor. Bir can damarı. Aynen. Her açıdan. <gülüyor> evet. Ee, şimdi doğuya doğru gidildiğinde ise... ...Orta Güney Avrupa, işte Türkiye... E, ...efendim hatta İran gibi ülkelerde... E, ...bakıyoruz ki hani daha ...dağ eteklerine kurulu şehirler daha fazla. Mesela bizden örnek verelim. İzmir'de böyle işte Yunanistan'da, Selanik'te... ...Bursa bizden yine, Manisa, Hatay... ...bunlar hep daha yamaçlarına kurulu şehirler... Yani su depolarının yanlarına kurulmuş durumdalar. Suyun taşınması için gereken eğim de dolayısıyla kendiliğinden zaten buralarda mevcut. Evet dağın yanında olması nedeniyle. Burada evet. iki şeyi konuştuk uzun bir süre. Birincisi bu işte nehirleri besleyen, yeraltı sularını besleyen aslında dağlar. İklim evet. değişikliğiyle birlikte dağlar dediğimiz yani dağlardaki dağların zirvelerindeki kar. ...ya da buzullar. Hı hı. İklim değişikliğiyle... ...birlikte bu buzulların azalması... ...ya da kar yağışının değişmesi... ...karların hızlı erimesi... ...aslında bu... Iı... Dağların yamaçlarına kurulmuş şehirleri de e, susuz bırakma, e, su temin etme noktasında e, daha kırılgan hale getiriyor. Aynen. Bu önemli, hı hı. önemli konuşulan konulardan bir tanesiydi. Özellikle bunu Latin Amerika ülkelerinde zaten e, görmeye başlıyoruz. Evet, maalesef bunun sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Ama şu eğim kısmını daha detaylı evet. şey yapalım, evet. konuşalım. Evet, şimdi e, eğim meselesine geçmeden önce... Şimdi aklımıza hepimizin gelmiştir şimdi İstanbul'a baktığımız zaman ne ortasından bir nehir geçiyor hı hı. ne de bir dağın yamacında iki modelin de dışında yani bu nedenle İstanbul'un ne kadar spesifik bir durumda olduğu ne kadar kendine has bir durumda olduğu söylendi bu konuşmalarda hep. Murat Hoca bunun benzersiz <gülüyor> ve müzmin bir su sorunu vardır tarihinden beri e, tarihinden beri İstanbul'da yani diye var olduğundan beri, var olduğundan evet. beri böyle bir. Benzersiz ve müzmin bir suya, su sorununa sahiptir demişti. Evet, şimdi tabii e, nüfusu normalde doğal olarak hani kısıtlayacak bu su kıtlığı teknolojiyle, ekonomi imkanlarla maalesef aşılıyor. Ve bu kıtlıkla baş etmek için e, İstanbul'da muazzam bir si, su, su sistemi kurulması gerekmiş zamanında. Bu sistem iyi çalıştığı zaman İstanbul refah içindeymiş, çalışmadığında İstanbul maalesef... E, ...refah İstanbul'da alt üst olmuş. Bunu aynen günümüze de uygulayabiliriz. Aynı şey devam Evet yani artık. su sorunu oluştuğunda toplumsal çatışmalarda e, artıyor. Refah seviyesi hızla düşüyor. Şimdi bu su hizmetlerinde suyun taşınması ve suya kaynak bulunması İstanbul'un tarihinde önemli e, iki unsur olarak var. Tarihin evet. içinde hı. iki tür su taşıma sistemi var. E, cazibeyle akan sular ve basınçlı su sistemleri. Bu cazibeyle akan, ismi açısından da güzel olan, <gülüyor> cazibeli olan e, su iletim e, sistemi aslında e, suyun yokuş çıkamayacağından e, yola çıkarak yer çekiminin doğallığında suyun kendi doğası itibariyle akışını Atması. ifade ediyor. Evet, cazibeyle geliyor su. Evet, yani hidrolik eğimde akması evet. demek. Bu eğilimi yakalamak yalnız oldukça zor bir şey. Eğer su hızlı akarsa aktığı yeri o mecrayı paramparça ediyor, eritiyor. Uh -huh. Ama yavaş akarsa, bu sefer fazla yavaş akarsa da doğal suyun içindeki o bütün taşınan o katı maddeler çöküyor dibe ve nehrin yatağını veya suyun yatağını dolduruyor. ...suyun çıktığı kaynağıyla tüketim yeri arasındaki mesafeyi kat edebilmesi gerekiyor dolayısıyla. Bunun evet. için de İstanbul'da su kemerleri yapılmış. Evet, hele evet. bu tepeli diye ifade edilen evet. İstanbul'da suyu cazibesiyle akıtmak önemli bir sorun oluşturmuş. Evet. Ee, bu sorunu işte Akgün'ün de ifade ettiği gibi su kemerleriyle e, gerçekleştirmişler. Yani iki vadi arasındaki suyu... Aşağı akıtıp tekrar yukarı çıkartmak hmm. o dönemin teknolojisi ve bilgisi dahilinde zor olduğu için araya e, köprüler koyulmuşlar. Sunların geçebilmesi için ve evet. çok ciddi mühendislik e, harikaları diyebileceğimiz. Hala da günümüze kadar çoğu gelmiş. Evet. Tarihi kemerler yapılmış. Evet şimdi e, İstanbul'a tekrar dönecek olursak hani yapısına baktığımızda şehir kurulmadan önce iki tane su kaynağı tespit edilmiş. Avrupa'da tarihi yarımadada da biliyorsunuz ilk e, yerleşme başlıyor. Ancak e, burada su kaynağı yok Avrupa tarihi yarımadasında. Bunu nereden getirecekler? Tarihi yarımadada da yüksek kotlarda bulunan yerler var. Bir de denizden e, 40 metre yüksekliğe kadar olan alçak kottaki yerler var. E, yüksek kotlara su getirmek özellikle problem. Deniz kotlarına Belgrad ormanlarından gelen ormanından gelen suyu götürüyorlarmış. Şimdi üçüncü hava limanı yapılıyor biliyorsunuz oralarda. Bunlar önce maslağa gidiyor, Maslak da şimdiki bildiğimiz Maslak yani Maslak semti. Orada ikiye ayrılıyor ve Khatane vadisinden geçerek yarımadaya tarihi yarımadaya gidiyormuş. Evet, evet. Üst kotlara da halkalıdan su getiriliyormuş, halkalıyı beslemek için de Masla yani su, su havuzu akışı regüle etmek ve e, suyun yönünü değiştirmek için biri Batı'ya biri de Şişli'ye ve oradan Taksim'e gelen Hı. su sistemi kurulmuş Taksim'i biliyoruz e, Gezi sırasında önem arz etmişti Tomalar Hı. insanları sularıyla dağıtırken Tomalar için değil yaşam için su dediğimiz e, Taksim suyun dağıtıldığı yerdi Bu yüzden de hani suyu Hı. Taksim etmekten geliyordu ismi Evet, şimdi e, merak ediyorsanız söyleyelim, çoğunuz biliyorsunuzdur belki ama burası şimdi Taksim Meydanı'ndaki o müze ve sergi salonu olarak kullanılan tarihi bina. Bu binadaki odaların her biri eskiden birer depoymuş ve bu depolarda suyun dolduğu ve çıktığı yerler var, yani delikler var diyelim. Ve her mahallenin ne kadar su alacağını bu deliklerin çapı belirliyor aslında. En büyük ölçüye lüle deniliyor, en küçüğüne de çuvaldız deniliyormuş. Lüle dediğimiz beş altı santimetre çapında çuvaldık ise çok daha ince bir delik ve cazibe ile gelen yani yer çekimiyle gelen bu su taşıma sistemini zamanda Bizans'lar kurmuş diyelim. Evet Hı. şimdi e, suyu getirmeyi becermişler işte Hı. bu sistemlerle ama suyun hepsi kullanılmadığında getirilen suyun e, bir yerde muhafazası da e, gerektiği için sarnıçlar inşa edilmeye başlanmış. Bizans döneminde yapılan sarnıçların e, toplam e, su depolama kapasitesinin bir milyon metre küpe ulaştığı e, söyleniyor. E, ama işte şu anda en çok bildiğimiz... Bizim yere batan sarnıcı ama Hı -hı. o dönemlerde e, çok miktarda her evin altında neredeyse sarnıçların olduğu, irili ufaklı sarnıçların olduğu ifade ediliyor. Ki 1950'lere kadar bu sarnıçlar aslında yine Hı -hı. faaliyet göstermişler. 1950'de o büyük iskan programı içerisinde, yeniden imar programı Hı -hı. içerisinde çoğu tarif edilmiş. Evet. Tabii şimdi tarihsel olarak baktığımızda Bizans e, zayıfladıkça sistemin bakımı da yapılamamış şehrin nüfusu bile artık azalıyor. Çünkü en başından söylediğimiz gibi e, suyun azlığı veya çokluğu aslında nüfusu belirleyici bir etken. 40 bin nüfusa düşmüş İstanbul ve İstanbul'u Osmanlılar kuşattığında... İstanbul Osmanlılar kuşattığında da 23 kilometre surla işte 5 bin askerin koruduğu bir şehir haline gelmiş. Gerçekten koruması halde nüfus o kadar düşmüş bakımsız. Nüfusunun tekrar kurulması için e, yetkililer halkalı sularını ve 40 çeşme sularını yeniden düzeltiyorlar. Yetkililer dediğimiz Osmanlı yetkililer alındıktan sonra. Osmanlı döneminde devlet su temini bentleri yapmış. İşte bu valide bendi ve benzeri yapılar Belgrad Ormanı'nda kurulmuşlar. Bu bentlerde nedir? Bunlarda temiz su toplanıyor ve suyun ishal edildiği hatlarla gönderiliyor şehrin her yerine. Hı hı. Ve bu hatlar aslında e, merkezi otorite tarafından değil de vakıflar eliyle yapılmış. Hı hı. Her dönem içerisinde e, zengin zenginler vak, varlıklarını e, vakfetmişler bu vakıflara. Onlar da altyapı bakımını gerçekleştirmişler vakıflar aracılığıyla. E, başka kaynaklardan vakıfların mallarından elde edilen gelirler su altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ya da kurulması için e, kullanılmış. E, vakıf, varlıklı aileler de kendi evlerini bu vakıflara para ödeyerek Su temin edebiliyorlarmış vakti zamanında 17. yüzyıldan itibaren ishali hatlarının iyi işlemlerini sağlayan bir e, sistem varken daha sonrasında bu sistem zaman içerisinde yozlaşıyor ve bozulmaya başlıyor. Evet. Sisteme para karşında çalışan e, bir e, unsur daha e, giriyor. Evet, su taşıyan aynen. sakalar. Evet, bu bu çok ilginç. Burada herkes gözlerini açarak <gülüyor> dinledi zaten Murat Hoca'yı. Su taşıyanlara sakalar deniliyor. Bunlar bizim hani bir dönem özellikle çok çıkmıştı ve hala da devam ediyor. Şimdi daha örgütlü bir şekilde değinekçiler biliyorsunuz. Aynı değinekçiler gibi her çeşmenin başında çeteler oluşturuyorlar. Ve şehirde içme suyunu mecburen bu insanlardan alıyorsunuz. Ve dolayısıyla içme suyundan bahsediyoruz hep zaten. Başta yoksul kesim olmak üzere pek çok İstanbullu da bu sakalara muhtaç hale gelmiş. Bunlar o kadar güçlenmişler ki sakalarla devlet bile baş edemez hale gelmiş. Hatta 1800'lerin başlarında sakalar şehir suyu sistemini berbat etmişler. Ve suyu çok pahalı bir e, metaya dönüştürmüş. Bütün bu olanlar işte... Evet. O, o zaten beri de biz şey suyunu parayla almaya başlamışız. <gülüyor> evet. Ama bunun kaçma yöntemleri suda olan kaçaklar burada da e, hayata geçirmeye başlanmış. Pek hmm. çok ev o dönemde e, su kuyularının üstüne kurulmuş ya da e, evet. evlerin altında su kuyuları açılmaya başlanmış. Evet. E, ama bir yandan da bu e, su temiz olmadığı için hastalıkları da kapı açmış böyle gelişen bir süreçten bahsediyoruz. Bir, e, i̇şte Tanzimatla birlikte Tanzimatla birlikte nüfus arttıkça su sorunu da İstanbul'da büyümüş. Hmm. 1850'lere geldiğimizde buhar makinesiyle birlikte kağıt kağıthanede buharla çalışan pompa ile bu sefer şehrin muhtelif yerlerine daha rahat su ulaştırılmaya başlanmış. Evet yani her zamanki gibi o dönemde de en büyük problem suyu aktarmak ve halka dağıtmakmış yine. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojik yeniliklerle birlikte pompalarla artık çok daha uzak mesafelere kadar suyu taşımaya başlamışlar. Hatta 1870 yılında yap işlet devlet şeklinde bir imtiyaz anlaşması yapılıyor. Su taşınmaya başlanıyor ama hiçbir zaman suyun kalitesiyle ilgili bir parametre ya da yaptırım olmamış. O nedenle de o yıllarda İstanbul vebadan ve Tifo'dan başını kaldıramamış. Evet, şimdi de aynı. Fark şimdi şey veba, veba ve tifo yok. Çünkü ambalajda sulardan e, içme suyumuzu karşılıyoruz. Ama Hı. suyun kalitesini e, sağlama noktasında şu andaki yetkililer de kendini yükümlü hissetmiyorlar. Aynen. Ee, şimdi değişen bir şey yok dediğimiz gibi. Bir de şöyle bir şey var. 1990 ile 50 yıllar arasında aslında İstanbul'da herhangi bir ciddi nüfus artışı olmuyor. O nedenle de hani acil su ihtiyacı yok. Ancak... 1950'lerle 80'ler arasında yoğun gece kondulaşmayla birlikte su sorunlarında en berbat dönemlerden birisi yaşandı. Su örneğin, kesintilerinin en yoğun olduğu. Aynen örneğin evlerde bir gün su vardı, üç gün yoktu. İşte hangi saatlerde gelecek bu su kimse bilmiyordu. İnsanlar hatırlarsınız belki su geldiğinde küvetlerine dolduruyorlardı. Hani bu şekilde depolama yapıyorlardı. Ve bırakın bu suyu içmeyi yıkamaya bile hani kendinizi yıkamanız için bile uygun değildi. Ve tabii içme suyuna yine dünyanın parasını ödemeye devam ediyorduk. Umur. Burada ifade edilen iki önemli şey vardı. Murat Hoca'nın konuşması içerisinde. O dönemde de kayıp miktarları çok yoğundu. Aslında... Evet. E, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 94 yılında İSKİ Genel Müdürü olduğunda da böyle bir ifade bulunmuştu. Kendisinden önce İstanbul'un suyunun %95'inin kayıp olduğunu söylemişti. Bu bir evet. yanlış bilgi aktarımı diyelim en azından böyle nazik bir biçimde. Çünkü aynı dönem içerisinde İSKİ'nin verileri %55 kayıp olduğunu evet. ifade ediyordu. Ama kayıp olması demek evet suyun bir açıdan çok önemli bir açıdan... Tükenmesi anlamına geliyor. Ama başka bir sorun şöyle oluşuyor. Kayıp demek aynı zamanda suların kesik olduğu dönemlerde bu su borularına kirli suyun da girişi anlamına geliyor. Evet. Ee, bunu örneğin Murat Hoca çok altını çizerek ifade etmişti. Ee, bir de şey nüfus meselesinde şuna vurgu yapmak lazım. İstanbul'un su varlıkları dediğimizde... Ne kadar insanın ihtiyacına yeter bu varlıklar dediğimizde e, Murat Hoca'nın verdiği rakam e, taş çatlasa iki, bin, iki buçuk milyon ya da üç milyon evet. civarında. Şimdi Hı -hı. geldiğimiz noktada on yedi milyonluk bir on dört milyonluk diyelim tamam resmi rakamları verelim. On dört, verelim. Buçuk, on dört buçuk milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. İşte bu tarihsel süreç içerisinde İstanbul'da su her zaman sorun olmuştu ve biz de ara vermekten Relim mi ilk şeyimizde bunu konuşmuştuk ya da çok az vaktimiz kaldı Hı -hı. Ee, devam edelim Evet. biraz da ikinci oturumdan bahsedelim evet, aynen öyle yapalım aslında söylenecek çok şey var ama e, konular çok şimdi ikinci oturumumuz da sabah oldu e, buna da işte 20 ağustos cumartesi sabahından bahsediyorum onu ile 11-30 arasında yaptık bu konuşmanın başlığı mitoloji ve felsefede su ve ekoloji felsefesi Bilgi Üniversitesi'nden doçan Doktor Ferda Keskin ve Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sinan Özbek aynı zamanda kendisi Adalar Kent Konseyi Başkanı ee, suyun Yunan mitolojisi dinler ve felsefe içindeki anlamlarına dair çok güzel konuşmalar yaptılar. Evet buna geçmeden önce bir şey unuttuğumuzu fark ettim. Bu Murat Hoca ve Korhan Gümüşün e, yaptığı sunumda Korhan e, Gümüş'ün de önemli bir katkısı bu su meselesinde tarihsel olarak e, hep bir e, sınıfsal yan olduğunu vurgulamasıydı. Hı -hı. Bu işte İstanbul'da e, suya ilk ulaşanlar her zaman e, evet. en zengin kesimler olduğu sadece hani Osmanlı Hı -hı. döneminde değil daha geçmiş dönemlerde de e, mutlaka e, daha varsıllı olanların Evlerinde e, su altyapı sistemleri olduğu, tuvaleti olduğu, banyosu olduğu, ev Aha. mimarisinin bunun üzerine geliştiği ve bu su sorunu hep teknokratların çözüm üretmeye çalıştığı ve çok da e, bütünlükçü bakmadıkları için hiçbir zaman çözüm üretemediklerini anlatan önemli vurguları vardı. Evet, sorunları büyütücü katkıları evet. var hatta teknokratların. Evet şimdi mitoloji ve felsefede su konusunda e, Ferda Keskin hocamız konuşmaya başladı. Tabii çok e, genel olarak konuştu. Antik Yunan'da kozmoloji dünyanın varoluşuna dair bütün dünya dinlerinde önemli bir unsur olan sudan bahsetti. Su yaşamın kaynağı, yeniden doğuş gibi bir süreci anlatması bakımından arıtma işlevleri olan bir varlık. Suyun kendisi de kutsal. ...sembolik bir rolü var, su her dini ritüelde ve e, dini ritüelde ve seramanide merkezi bir unsurdur diye açıklamalar yaptı kendisi. Evet. Yani bu din mevzusu içerisinde suyun kendisinin bile bir tanrıya ya da tanrıçaya evet. dönüşmesi ilahi bir etmen ya da veya fail olarak ortaya çıkmasına ilişkin verdiği örnekler çok iyi örneklerdi. Su hiçbir tarihte yani pasif bir rolde ya da nötr bir unsurda yer almadığını aynı zamanda çok çeşitli güçler atfedildiğini, bu Hı -hı. güçler yoluyla dünyanın dönüştüğünü işte suyun varlığının e, tek başına e, dünyayı var edenin su olduğu, örneğin Tales'te evrenin temel maddesinin su olarak açıklandığı verimliliğin ve doğurganlığın sembolü e, hayat sudan başlıyor e, canlıların yavaş yavaş karaya çıkıp evrilmesi sonucu bugün bildiğimiz türlerde modern dönemin e, bilimsel verileriyle ee, ne kadar e, tarihin uyuştuğunu, aa, hmm. uyuştuğunu anlatan e, bir e, konuşma yapmıştı. Şimdi bizim vaktimiz evet. olduğu için çok hızlı çok, geçmek çok zorunda kalıyoruz. Tabii ki ne kadar güzel şeylerden bahsettik. Bunların evet, bunları... aslında e, hem e, çözümlerini yapacağız metin halinde hem de e, video kayıtlarını e, su hakkı oksitesinde önümüzdeki haftadan itibaren yayınlamaya başlayacağımızı söyleyelim. Evet ve Buralardan kaçırmayın yani gerçekten çok çok güzel bilgiler. Biz bir parça özetleyebildik burada. Daha başka şeylerden de bahsettik. Çok kısaca belki hani bir film gösterimi yaptık. Belgesel gösterimi "Habab Çeşmeleri 2012 yapımı. O da e, ona da gösterimden sonra Zeynep Taşkın, Hrant Dink Vakfı'ndan belgeselin yapımcısı kendisi. Onunla bir söyleşi yaptık. E, çok güzel sorular ve katkılarda bulunuldu. E, o da çok güzel bir etkinlik oldu. Onu da belirtelim. Evet. Bu habab ha. belgeselinin arka planı e, Fethiye Çetin nin e, yıllar sonra e, anneannesinin Ermeni olduğunu e, keşfetmesi ve anneannesinin köyüne giderek oradaki e, işte altı halde olan yık, yıkılıp gitmiş olan e, çok gözlü çeşmeleri tekrar restorasyon çalışmasını içeren bir belgesel gençlerle birlikte yapılmış yani e, bir çalışma evet. evet ve orada e, Fethiye Çetin'in bir cümlesi var ki aslında bu girişimi baştan sona çok iyi özetliyor su ile bağlantısında biz de bu noktada kurmuştuk e, çeşmelerden su akması ee, ...su akması faaliyeti için gösterilen çaba... Toplumsal hmm. iyileşmemizde de yani çeşmenin restorasyonu toplumsal e, iyileşmemize de katkısı sonsuzdur demişti. Evet. E, böyle bir e, şey vardı anlamı vardı belgesinin ve yaptığımız sohbetin evet. böyle iyileşmelere ihtiyacımız var. Kesinlikle evet, Son programımızın duyuru... sonuna geliyoruz bir duyuruyla bitirelim. Şimdi çok güzel bir kamp gerçekleşti. Hepimize çok iyi geldi yeni aktivistler kazandığımızı umuyoruz. Ee, bir sonraki aşamada 29 Ağustos'ta Çatı Kafe. Çatı Kafe'nin adresi de şöyle Süslü Saksı Sokak 8'e 6 diyelim. Orada toplanıyoruz aktivistler buluşması yapacağız. Bundan sonraki büyük etkinliğimiz olan Kasım ayında yapacağımız Uluslararası Su Konferansı'nın etkinliklerini hazırlamak için bir araya geleceğiz. Onu da duyurusunu yapalım. Saat 18.30'da 18 Pazartesi akşamı. Evet. Unutma, Unutursanız eğer bütün bu bilgiler Hı -hı. web sitemizde yer alıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Evet. Şimdilik bu kadar diyelim. Su hakkından haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su.